1191 numaralı konu, Hz. Peygamber'in, mescidin Şam binaları gibi yapılmasını reddetmesi, bir gün Hazreti Peygamber mescide geldiğinde, Abdullah bin Revaha ile Ebu Derdağ'ın ellerinde bir kamışla mescidi ölçtüklerini gördü ve, siz ne yapıyorsunuz, dedi, onlar, Allah Resulü'nün mescidini Şam binaları gibi yapmak istiyoruz, bunun masrafını ensar verecek, dediler, Hazreti Peygamber, kamışı bana getirin, dedi ve ellerinden aldıktan sonra onlarla kapıya gitti ve kamışı dışarıya attıktan sonra, hayır, benim mescidim ince dallar ve otlarla yapılı kalsın, Musa'nın kulübesi gibi bir kulübe olarak kalsın, hatta bu bile çoktur, dedi. Ey Allah'ın Resulü, Musa'nın kulübesi nasıldı, dediler. Hazreti Peygamber, Musa ayağa kalkınca başı tavana değerdi, dedi.